Konuşmamın başlığı şehir bilinci, şehir nedir sorusuna verilebilecek cevapları şehir bilinci kavramı çerçevesinde ve bu kavramın dolayımında ele alıp cevaplandırmaya çalışacağım. Yani amacım şehir bilinci kavramı diye bir kavram tanımlayıp bu kavram çerçevesinde şehir nedir sorusunu ele almak olacak. Tabi önce şehir nedir sorusunu, şehir bilincine bizi götürecek şekilde önce ele almak gerektiğini düşünüyorum. Şehir nedir sorusuna cevap verebilmek için öncelikle şehrin e, hiç kuşkusuz maddi özellikleri, fiziksel özelliklerini tedav olarak bu konuya eğilmek lazım. Maddi özellikler, fiziksel özellikler dediğimiz zaman da bunu zaman zaman kullanacağım. Mimari özelliklerini, ulaşım olanaklarını, sosyal paylaşım alanlarını düşünebiliriz. Yani şehir nedir sorusu toplu halde bizi yaşama olanağı sunan fiziksel bir bütünlük olarak, geografi bir bütünlük olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla şehrin bir fiziksel tarafı var. Bu fiziksel tarafı... E, bize sunmuş olduğu beraberce yaşayabilme, birlikte yaşayabilme oranaklarıyla e, ölçülebilir. Şehirli sorusunun ikinci bir önemli fiziksel ölçülebilir boyutu bunun kulturojik açıdan ele alınmasıyla olacaktır. Çünkü şehir ancak içinde yaşayan insanlar varsa e, mevcut olabilir. Şehir içinde yaşayan insanların özelliklerinizi sosyolojik olarak tanımlamamıza olanak veren bir daha sahiptir. Ben yani şehirli sorusu sosyolojik açıdan e, içinde yaşayan kişilerin gelir seviyesiyle, eğitim seviyesiyle, kültürel düzeyyle, iş alanlarıyla ölçülebilir, ilişkilendirilebilir ve bu çerçevede şehirli bir sorusuna bir cevap aramabiliriz. Biz, e, liman şehri, işçi şehri, hafifte şehri veya kültür şehri gibi e, şehri karakterize eden özellikleri tanımlamak suretiyle e, şehirin bir sorusuna cevap verebiliriz. Şehrin bu genel özellikleri düşündüğü bize direğiyle ilişkisini dikkate alarak tanımlamak mümkün. E, çünkü şehir biz bir toplumuz toplu olarak hareket ederiz. Ama öte yandan şehir aynı zamanda bireyin, e, bireye ait olanın içinde yaşadığı bir mekandır. Dolayısıyla bu açıdan da bakarsak, şehrin hizmeti sorusuna e, şunları ile düşünebiliriz. Tabii şehrin bir coğrafi yapısı bireyin şehirle ilişkisini e, belirler. Şehirin esas değeri belirleyen, birey ile şehir arasındaki ilişkiyi belirleyen diğer önemli bir tarafı e, güvenliği ile ilgilidir. Çünkü birey güvenliğini daima ön planda tutmak elindedir. Şehir kendisine sunduğu bu e, güvenlik olanakları açısından e, organize olur. Ortaçağ işte, e, devletleri, e, şehirleri, Günümüzün biraz obatından anlayacağınız siteler, güvenlik siteler, her bakımdan kendi içinde kapalı ve kendi olanaklarıyla için kendi içinde barındıran siteler, bu güvenlik sorununu, şehir birey ilişkisine belirleyen özelliklere sahipler. Tabii şehrin bireyle ilişkisini kurark, günümüzde karakterize eden en önemli gelen bir diger ise şehrin sahip olduğu teknolojik olanaklar. İletişim olanakları, ulaşım olanakları, e, bireysel faaliyetler, spor faaliyetleri gibi faaliyetler. Bireyin şehir ilişkisini bize sunan, şehir nedir sorusuna bu çerçevede cevap verebileceğimiz yönünü oluşturur. Şehir nedir sorusunu sanıyorum e, bir başka boyutu, bizi de e, tercih olarak yakından ilgilendiren boyutu. Ee, şehir ve medeni e, ilişkisi olarak düşünebiliriz. Medeniyet bilindiği gibi e, tanımı çok geniş olan ve kolay kolay tanımlanabilir bir kavram ama bir özelliği var ki şehirli olmakla ilişkiler veriliyor. E, medeni olmak, şehirli olmak. Niçin böyle bir ilişki var? Kısaca bunun üzerinde durmak istiyorum. E, Şehir sahip olduğu maddi olanaklar sayesinde sanat, kültür, bilim, iş alanlarına e, olanak verir. Şimdi bu olanakların bulunduğu yer aslında bakarsanız şehir. Hepsinin beraber bulunduğu, organize olduğu yer şehirdir. E, şehir her türlü bir e, İnsan faaliyetlerinin maddi temelini oluşturur. Bu maddi temelin başında tabii ki maddi temel olarak para kaynağı e, gelir. Yani e, her şeyleri fiziksel yapısını sağlayan kaynak maddi kaynak olarak bu açıdan düşünülebilir. Farklı ilgi ve beceriye sahip insanlar bu maddi kaynaklar çerçevesinde bir araya gelirler. Yani insanın e, Maddi olanakların çok olduğu bir bölgeye daha çok insan, daha yetenekleri, yetenekleri daha fazla insanın gelmesi söz konusudur. Tabi şehir maddi olanaklarıyla, kültürel, sportif alanlarıyla ne kadar çok maddi olanak sahip olursa o kadar çok insan çekecektir ve bu kadar gelen insanlar da oranın kültürel hayatını zenginleştireceklerdir gelen insanların yetenekleri, gelen insanların becerileri şehrin, kişilerin bu özelliklerini olanak tanıyacaktır. Yani şehrin sunduğu maddi olanaklar kültürel gelişiminde temelini oluşturur. Maddi olanaklar bu ilişki çerçevesinde bireysel becerilerin gelişmesine, çeşitlenmesine ve üst seviyeye çıkmasına Sürekli talep edilmesine sebep olacaktır. Şehirdeki sanat etkinliklerinin artması sanat talebinin doğal olarak arttıracak, yeteneklerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. Bu da şehrin daha çok sanat faaliyetine kaynaklık etmesine, yatkınlık etmesine sebep olacaktır. Bundaki durum teknoloji için, iş için, sosyal hizmetler için, sağlık hizmetleri için de geçerlidir. Tabii bütün bunlar bir araya geldiği zaman bireylerin yalnızca fiziksel korunmasını değil, bukupsal korunmasını da gerektirecektir. Ve dolayısıyla şehirleşme, maddi zenginlik, kültürel zenginlik o ülkenin veya o şehrin veya o bölgenin hukuki sorunlarını ve problemlerinin geliştirilmesi açısından bir takım adımların atılmasını da gerektirecektir. Yani şehir bu ilişkiler ağa içerisinde görüldüğü gibi bir ülkenin, bir bölgenin çok yönlü gelişmesine sahip bir özelliğe sahiptir. Bunu belirleyen, onu tayin eden bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla şehir yalnızca mimari yapıya sahip bir kurgu veya bir bölge olmanın çok ötesinde toplumun hayatını çok yönlü olarak etkileyebilen bir, bir özelliğe sahiptir. Kısaca söylemek gerekirse başta kullandığım kavramları dikkate alırsak kültürel gelişim, sosyalist gelişimle ve e, maddi, kültürel e, yapısıyla, yapımlar ilgi içerisinde karşımıza çıkıyor. Bu da e, medeniyet dediğimiz olgunun artmasına gelişmesine temel teşkil ediyor. Bütün bunlar e, kapaca, kısaca özetlemeye çalıştım. bu olgular, bu özellikler şehir nedir sorusuna e, verilebilecek cevapları temelini teşkil etmekte. Fakat benim burada vurgulamak istediğim, bütün bunları ele almak istediğim kavram şehir bilinci. Şehir bilinci kavramıyla bütün bunları da bir bakıma doğrudan veya dolaylı olarak ele alınabileceğini düşünüyorum. Şehir, kendi bilincine sahip bir yapıdır. Bu bilinç doğrudan doğruya şekil bilinci doğrudan doğruya bireylerin bilinciyle ilişkinidir. Bireylerin bilinci şehrin bilincinden bağımsız değildir. Bireylerin sahip olduğu bilinç şehrin bilinciyle doğrudan iletişim içerisindedir. İletişim araçları teknoloji geliştikçe artıyor, sikrediyor ve gelişiyor. Fakat bilincin gelişmesi hiçbir teknolojinin e, sağlayabileceği olanak çerçevesini gerçekleştiremez. Bu bir ışınlanma gibi bilincinizin oluşması e, teknolojik bir e, araç varlığımız değil. Bilincinizin oluşması tamamen psikolojik e, veya bireysel bir kurdu üzerine gerçekleşiyor. Şehir bilinci sanki bunun gibi bir şey. kendi bilincini bireyin bilincine aktarır. Yani şehrin bilinci bireyin bilincidir. Daha açık bir ifadeyle şehrin birey şehrin bilinci, bireyin bilincinin oluşmasında çok temel sınıf, sanılanın ötesinde bir özelliğe sahiptir. Bilinçlediğimizde insan bilinçlediğimizde fizyolojik, nörolojik, psikolojik mutsurları dikkate alarak tanımlayabiliriz. E, bilinç olgusunu. E, her canlının kendi bir bilincinden söyleyebiliriz. Tabii ki e, insanların sahip olduğu bilinç bu fizyolojik e, biyolojik özelliklerinin de dışında bir yapıya sahiptir. İşte bu fizyolojik yapının dışındaki kurgu İnsan bilincinin bir parayelini şehrin kendisinde görüyoruz. İnsan bilinci canlı olmanın ötesinde hiç kuşkusuz toplumsal, sosyal, ekonomik koşullar içerisinde belirlenen, ortaya çıkan bir özelliğe sahiptir. Fakat benim bu bilinç kavramıyla vurgulamak istediğim husus, Dilincimizin kur oluşmasında şehrin ayrı bir yerinin olduğudur. Yani şehir, bireyin bilincin oluşmasında doğrudan etki olur, etki yapan çünkü şehrin bir vardır. Her birey elbette bir şehirde doğmaz. Ama şunu rahatlıkla ileri sürebiliriz. Her birey doğduğu yerin etkisini üzerinde taşırır. Ee, doğup terk ettiğimiz yerler olabilir. Doğduktan kısa bir süre sonra yaşayıp terk ettiğimiz yerler olabilir. Doğup öldüğümüz yer aynı olabilir. Fakat hiç kimse anılarının, e, duygularının bir yerden bağımsız olduğunu söyleyemez. Birey doğduktan hemen sonra başka bir yere göç etmiş olabilir. Fakat bu doğduğu yer onun girecini daima belirleyecektir. Anılarını, duygularını, alışkanlıklarını, öfkelerini, sevinçlerini yaşadığı yer bireyin hep bir mekandır. Her türlü duygularımızın gerçekleştirilebilmesi için mutlaka bir mekana ihtiyacımız vardır. Öfkemizin, sevgimizin, nefretimizin gerçekleşebilmesi gerçekleştirdiğimiz için bir mekan gerektirir. Mutlulukları, mutsuzlukları kişiyle yaşarız. Neknelerle yaşarız ama bir yerde, bir mekanda yaşarız. Özgürlüğü tesareti bir mekanda buluruz. İşte şehir bize bu olanakları sunar. Şehir bu duygularımızı gerçekleştirdiğimiz yerdir. Bu yer bir köydür, kasabadır, dağın başında bir yerdir ama mutlaka bir yerdir. Şehir bunların içerisinde hayırcılıklı bir yere sahipti çünkü şehir sahip olduğu olanaklar aslında bizim anılarımızı daha fazla kuşatır. Sunduğu olanaklar kültürel olanaklardır, tarihi olanaklardır, sosyal olanaklardır. Ama bütün bu bizim daha çok anılarımızı taşıyan, daha çok anılarımızı ifade eden, anılarımızı gerçekleştirdiğimiz yerdeyiz. Şehrin özelliği, organize olması, sağlığı, kültürel tarihi olasantılar açısından daha çok duygularımızı yaşamamıza izin vermesidir. Şehrin birincisi işte burada görebiliriz. diğer yerlerden ayıran özellik duyguları daha büyük ölçekte daha büyük sınırlarda yaşayabilmemize olanak vermesidir. Bu şehrin bir üstünlüğü değildir. Sadece farklıdır. Çünkü bu fark bireyin bilincin oluşmasında diğer göğrafi bölgelere göre çok daha fazla bir üstünlüğe sahiptir. bilincinde e, şehir bilincini anlatabilmek için dikkatinizi sunmak istediğim ikinci bir nokta şehir bilinciyle insan bilinci arasındaki iletişim kaynağı iletişim yolu olabilir. Şehir bilinci ancak ve sadece insan bilincinde ortaya çıkabilir. Şehir kendine örgü bir bilince sahiptir ve bu ancak bireyin bilincinde görülebilir. Şehrin bilinci, insan bilincinde varlık kazanabilir. Her birey, şehrin bilincini kendi biline çevirir. Kendisi açısından yorumlar, kendine göre anlamlandırır. Şehrin bilincini somut bir dil ile ifade edemeyiz. Şehrin mimari yapısını, şehrin sosyalist özelliklerini, kültürel tarih özelliklerini, somut bir dil ile anlatabiliriz. Fakat, Şehir bilincini sumut bir dil ile anlatamayız. Çünkü şehrin bilinci her bireyin kendi bilincinde farklı bir şekilde gerçekleşir. Benim bir sokağın başındaki ağaç ile olan ilgim, aynı sokakta, aynı şehirde, e, aynı şekilde yaşamış insanların, Bilecinden farklıdır. Aynı sokakta doğduğumuz arkadaşlarımızı düşünelim. Uzun süredir yaşadığımız bir böylelikle arkadaşlarımızı düşünelim. O sokağı karakteri eden bir ev benim için diğer arkadaşıma göre farklı bir anlam taşır. Çünkü benim orada korktuğum bir olay, sevdiğim bir olay, nefes ettiğim bir olay gerçekleşmiştir. İşte o evse benim bilincimde bu anlamda varlık kazanır. Şehrin bilinci tek tek nesnelerin tamamıdır. Yani şehir bana benim hatıralarım ölçüsünde bir değer katar. Yaşananlar farklıdır ama çevre aynıdır. Binalar, farklı, caddeler aynıdır ama orada yaşananlar, bireylerin orada yaşadıkları anıları farklıdır. Benim o nesnelerle olan ilişim benim bilincimi oluşturur. Eğer bilinç benim hareketlerimi, karakterimi, davranışlarımı yönlendiren bir özelliğim ise hiç düşküsüz bu özelliklerden kültür, çevre, biyolojik yapım önemli bir etkide bulunur. Fakat yani yönlendiren bir etkilerden bir tanesi de benim hatıralarımdır, benim anılarımdır. İşte bunlar belirli bir geografi bölgeye ait dediler. Ve bu geografi bölge şehirdir. en karmaşık, en olgun, en e, ileri düzeyde organize olmuş yer olarak şehirdir. Şehir birinci dediğim zaman benim birinciyi yapan unsuru bir ifade ediyor. Caddeler, sokaklar, evler, spor alanları insan olmadan bir anlam ifade etmezler. Ben onlardan yararlanırım. Şehir bu olanakları sunduğu ölçüde zengindir. Ancak bunlar benim bireysel hatıralarım seviyesine gelmişleri zaman artık bunlar benim bilincimi yapan husurlar haline gelir. Bir spor alanı benim içerisinde spor yaptığım alan olmanın ötesinde bir müsabaka kazanmış artık o benim için farklı bir anlam ifade edecektir. O şehir o duygumu yaşadığım yer olacaktır. Sevdiğim, nezvedeğim, aşık olduğum veya korktuğum yer, hep bir yerdir. O bir bölgedir. O bir şehirdir. Bir i̇şte şehrin bilinci bana bu anlamda transfer olabilir. Bir şehir standart ağaçlardan evlerden ibaret eden herkes o şehirde farklı bir bilinç yakalayacaktır. Şehrin bilinci sunduğu olanaklarla bilirsiniz. Bir şehir ne kadar çok e, maddi olanaklara sahipse benim yaşantım o oranda zenginleşecektir. Benim yaşantım benim bilincimi o oranda genişletecektir. Bireyler bilinçlerini genişlettikçe, yaşantılarını zenginleştirdikçe medeniyetten pay alabilirler. Dolayısıyla şehirle bilinç arasındaki ilişki biraz evvel işaret ettiğim gibi şehrin sunduğu olanaklarla belirlenecektir ve dolayısıyla şehir benim için o anlamda varlık kazanacaktır. Bütün bunlardan sonra şu soruyu tekrar sorabiliriz. Şehir ne? Şehir mi? Şehir ne? Şehir o kadar çok şeyi gizler ki ve şehir o kadar çok şeyi yalnızca bana ki. Şehir, benimle o bölge arasında kurduğum gizli bir dildir. Şehrin birinci yalnızca ben anlarım. Şehrin birinci yalnızca bana bir şey söyler. Şehrin birinci bana ne kadar çok şey söylerse, onun birinci o kadar çok geniştir. O kadar çok o şehir kültürel, tarihi yapıyan özellikleri sahiptir. Eğer şehirde böyle bir bilinç olmasaydı, benim bu yolla bilincini oluşturmasaydı, şehirin bilincinden söyleyebilir miydim? Hiç sanmıyorum. Şehir bilincinden söz etmek çok spekülatif, çok havada kalan bir kavram olabilir. Ama benim bilincime varlık kazanan bir başka mesneden, şehir bilinci dışında bir başka mesneden süresi olan olduğunu zannetmiyoruz. Dikkatinizden, karşınızdan yapmıyorum ama bir noktayı, dikkatinizden çekmek istiyorum. Hatıralar, umutlar, umutsuzluklar, hayaller, mutluluklar, kırgınlıklar hep bana aittirler. Bireyseldirler. Ben olarak benimle varlık kazanırlar. Beni var kılan değerlerdir. Tamamen benimdirler ve benimle mevcutturlar. Ben varsam onlarda vardır. Onlara ben varlık kazandırırım, onlar benimle varlık kazanırlar. Hem bana varlık kazandırırlar hem ben onlara varlık kazandırırım. Bu anıların toplamı, bu benim bilincimi oluşturan tek tek anıların toplamı fizik varlığının çok ötesinde, çok dışında bir özelliğe sahiptir. Ben kilomla, boyumla sahip olduğum fiziksel özellikler yaparım. Ama daha çok bu anılarımla varım. Benim kişiliğim benim bilincimin bir parçasıdır. Şehir bu bilinci oluşturan en önemli etkendir. Ve eğer şehirin bir bilinci olmasaydı benim bilincim de olamazdı. Şehrin birinci benim bilincimi kurgulayabildiği ölçüde Değer taşır, önem taşır, derinlik taşır. Şehir, benim anılarımı belirlediği yönüyle karakterize edilir. Biraz evvel adı geçti. Şehir bireyi suça iter, şehir bireyi mutluluk kılar. Şehir, sahip olduğu bilinç ile insanları biçimler organize olmuş, geniş olanaklara sahip duygularımızı gerçekleştirmeye olanak veren şehirler insanları mutlu eden şehirlerdir. Mutluluk kaynakları olurlar. Şehir insanları mutluluğa kültürel etkinlikleri etebileceği gibi suça da etebilir. Bireysel baskı Bireyler üzerine şehrin kuracağı baktığı şehrin bir başka yönünü teşkil eder. Bireyler şehrin baskısı altında kaldıkça bunalırlar ve o bireylerin kişilikleri ve bilinçleri o arada daralır, çöker ve aynı zamanda o toplumda, o şehirde yaşayan insanlar mutsuz kılar. Bir yöne şehir fiziksel bir olgudur. Ama bu olguya benim bilincim bir anlam verir, değer katar. Tarihi binaları, tarihi eserleri olan bir şehir bana bir şey söylüyorsa, benim bir anımı taklıyorsa, beni duygularımdan uyandırarak, onları bir yöne yönlendirebiliyorsa o zaman şehir yaşayan bir şehirdir. Bazı şehirler vardır ki düşün kurabilirsiniz. Bazı şehirler vardır ki elbozandır. Kendisini dikte eder. baskı kurar ve sizi hareketsiz kılar. Bazı şehirler var ki mutlu kılar, mutlu eder, elektriğini hissedersiniz. İşte bu şehirin birincini teşkil eden özelliklerdir. Uzaktır, sizinle bir anısı yoktur. Gider görürsünüz fakat sıkıntı ve e, orada onu görmüş olmanın dışında bir duygu yaşamazsınız. Ama bazı sizi içine alır. İşte bu şeyin birincidir. Şöyle düşünelim. Hangi duygumuzu bir mekandan bağımsız olarak gerçekleştirebiliriz? Her yaşantı bir yere aittir. Yaşantı soyuttur, kişiseldir, benimle vardır ama hep somut bir şeye, bir yere aittir. Hayatınızı bu yaşantılar üzerine planlarız. Tatil planları, dinlenme ve eğlenme planları hep bir duyguyu yaşama isteğidir ama hep bir yerde gerçekleşir. Duygularımızı, beni ben yapan duygularımı hep bireyi birey kılan duyguları bir yerde gerçekleştirmek isteriz. İşte şehrin ne kadar çok duyguları gerçekleştirmesine olanak tanırsa, onları özgürce ve baskı altına almadan gerçekleştirilmesine olanak kalırsa, şehrin birincide o oranda biçimlenir, karakterisi olur veya o yönde e, tanımlanabilir. Büyük şehirler her türlü duyguyu en karmaşık şekliyle en karışık şekliyle olumlu ve olumsuz özelliklerini bir arada bulunduracak şekilde sunarlar. Sürprizlere açıktırlar büyük şehirler. Her an umulmadık bir sürpriz, acı veya tatlı bir sürpriz sizi bekler. Bütün bunlar duygularınızın şekilde gerçekleştirme olanağını. Bize sunan yerdir. Duyguların derinliğini ve sadeliğini, renkliliğini veya basitliğini, şiddeti, acımayı, merhameti veya şerefli olmayı hep bir yerde bir şeyle yaşarız. Bu olaları bize ancak şehir sunabilir. Evet, bir ee, herhangi bir ufak bir de soracağım ama bütün bu karmaşanın birlikte olabildiği yer yalnız yada Sarmeli şehirdir. Şehir ne kadar çok organize olmuş, biraz evvel işaret gibi ne kadar çok kültürel dokusu fazla ise bana kayıtlarını o kadar çok açma oranı elde eder, e, verir. Şehir gelişmişliği ölçüsünde zenginliği, tarihi, sosyal, kültürel olanakları ölçüsünde şehir olabilir. birincimi o oranda oluşturup derinleştirebilir. Görüldüğü gibi şehir binaların toplamında meydanların köprülerin olduğu yer olmanın çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Eğer bütün bunlar birer kaş parçası değilse nedir? Birinci olan bana birincime bir şey kata, özellikleri yapılar değilse nedir? İşte şehrin birinci burada Şehir insanı kendisiyle yüzleştirir. Şehir insanın kendisini kendisine ulaştırır. Ve sanıyorum şehrin en büyük özelliği sonsuz olarak söylemek istiyorum. Şehir imkanı ulaşılabilir kılar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.